Bir de kasidesi. Hamd mahlukatı yoktan var eden Allah'adır. Sonra salat kıdem bakımından en seçkin olanadır. Mevlam salat ve selam daima ve ebediyen yaratılmışların en hayırlısı sevgili kulunun üzerine olsun. Bu beyit bütün günlere ait beyitler arasında rastlanan her kısa çizgiden sonra bir de her günün virdi bitince okunacak. Aslında her beyitten sonra okunması müsait vakti olanlar için tavsiye edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. Bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olma hakkında Selemdeki komşuları hatırlayıp da mı karıştırdın gözlerden akan kana gözyaşını ya da bir yel mi estemediğine yönünden yahut karanlık gecede şimşek mi çaktı idam dağından Ne oldu gözlerine ağlama dedikçe coşmakta ne oldu dediğinde gönlüne Gamı kederi artmakta Sevginin gizli kalacağını mı Düşünür aşık acaba Döktüğü gözyaşıyla tutuşan Kalp arasında Oysa ağlamazdın viranelere Eğer aşk olmasaydı Uykusuz kalmazdın yad ederek Bağın ağacını ve alem Darı Nasıl inkar edebilirsin aşkı Şahitken gözyaşın ve tükenmişliğin Aşk ateşidir ki Kırmızı-sarı bir çizgi çekti Yanaklarına senin Sarı-kırmızı bir gül gibi Evet beni uykumdan etti Sevdiğimin cemali Aşk ıstırapla def eyledi Dünyada var olan lezzetleri Ey uzri aşkımdan dolayı Beni hor gören Bu bir sitemdir benden sana Vicdanın olsa horlamazdın beni İşte bildin halimi Artık kalmadı gizli saklım Dedikoducular da bilir bitmeyecektir ısrabım öğütlere boğdun beni fakat kulaklarım bunlara kapalı çünkü aşık duymaz kendini kanıyanları ak saçların öğüdünü töhmettir deyip kabul etmedim oysa öğüt verirken suçlamaktan uzak durur yaşlılar İkinci bölüm nefsin isteklerine karşı çıkma hakkında kötülüğü emreden nefsim ki yüz çevirdi öğütlerden Göremedi ak saçları ve yaşlılığı bilgisizliğinden. Bir ziyafet vermedi hiç güzel amellerle, kahrından kafama indirdi misafirimi. Bilseydim yaşlılığa saygı gösteremeyeceğimi, saçlarımı ketemle boyardım, saklardım içimdeki gizemi. Kim kurtarır benliğimi serkeş nefsin elinden, azgın atı zaptetmeye gem kâfi mi? Sanma ki başkaldırışınla bastıracaksın şehvetini, Yedikçe yemek ister o burun kişi. Bir çocuğa benzer nefis emer hep süt verirsen. Aramaz arkasını, lakin eğer sütten kesersen. Vazgeçir isteklerinden, yoksa hükmeder sana. Ya rezil eder, ya da helak nefis hakim olunca. İyi güt onu otladığı merada, otlatma eğer otlağını tatlı bulursa. Nefis çoğu zaman güzel gösterir keskin zehrini, yağlı lokmanın içindeki zehri anlayamaz kişi. Korkmalısın açlığın ve tokluğun oyunlarından, daha zararlıdır mutlak bunca açlık tokluktan. Boşalt yaşı haramlarla dolu gözden, sıkı sarıl perhizine pişmanlığın pençesinden.